Merhaba, Danıştay 6. Dairesi Yırca Köylülerinin ve Greenpeace'in birlikte açtığı davada Yırca Köyü yakınlarında kurulması planlanan Soma Kolin Termik Santrali için verilen acele kamulaştırma kararını esastan iptal etti. Danıştay 7 Kasım tarihinde acele kamulaştırma için yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak bir gün önce şirket kararı beklemeden... 6 bin zeytin ağacına kesmişti. 25 Aralık 2014 tarihinde açıklanan kararın gerekçesi de bugün avukatların eline ulaştı. Kararın gerekçesinde acele kamulaştırma kararının ancak yurt savunması için ve Bakanlar Kurulu tarafından verilecek olağanüstü hallerde verilebileceği ifade edilirken var olan zeytinlik yasası uyarınca zeytinliklere 3 kilometre mesafede kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği ifade ediliyor. Kararda zeytinliklerin Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle koruma altında olduğu da ifade ediliyor. Greenpeace'in ve köylülerin avukatı Deniz Bayram, davayı esastan iptal kararıyla kazandık. Bu kararla birlikte Soma Kolin Termik Santrali'nin yırca zeytinliklerinde kurulmasının hukuksuz olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Bu karar, zeytinlik alanlar üzerinde planlanan enerji yatırımlarına karşı hukuk mücadeleri için bir emsaldir. Var olan zeytin yasası sayesinde köylüler çevreyi ve sağlıklarını tehdit edecek bir termik santralin daha yanı başlarında yer almasından kurtulmuş oldu. Burada yaşanan bir emsal olmalı. Doğayı, çevreyi, insan sağlığını ve küçük zeytin üreticilerinin geçim alanlarını yok eden kirli enerji yatırımlarının değil, dünya lideri konumunda olduğumuz zeytinciliğimizin korunup desteklenmesi, zeytin yasasının korunması gerekiyor dedi. Greenpeace Akdeniz'in zeytiniseviyorum.org adresinde zeytinlikleri yok edecek yasa tasarısının geri çekilmesi için bir kampanya yürütülüyor. Kampanyaya destek veren kişi sayısı 34 bini aşmış durumda. Kampanya hakkında daha fazla bilgiyi zeytiniseviyorum.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yine Salih Madra'nın açtığı benzer kampanya ise change.org taksim zeytin hayattır adresinde şu anda 200 bin imzaya ulaşmak üzere. İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunmasının çaresiyle Marmara Bölgesi'nden gelen çevrecileri bir araya getiren Marmara Kent ve Doğa Mitingi'ne binlerce kişi katıldı. Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan Süreyya Operasyonu'nda toplanan gruplar hazırladıkları çevre temalı pankart ve flamalarla altı yola kadar yürüdü. Polis barikatı ile önü kesilen grubun Kadıköy meydanına inmesine izin verilmedi. Valiliğin Kadıköy Meydanı'nda yapılmasına izin vermediği miting Boğa heykeli önünde yapılan açıklamalarla son buldu. Burada dağılan gruplardan bazılarının Yoğurtçu Parkı'na doğru yürüyüş yaptığı görüldü. Marmara bölgesinin farklı yerlerinden gelen çok sayıda mahalle ve kent savunma derneklerini HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Milletvekili Sabah Tuncel ile birlikte CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Melda Onur, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Doğan da destek verdi. HDP ve CHP'li vekiller aynı pankart arkasında çevre sloganları eşliğinde birlikte yürüdü. Kore'de nükleer teknolojisiyle övünen Güney Kore'de meydana gelen nükleer gaz sızıntısı bir anda ülkenin gündemine oturdu. Yetkililer acil müdahaleye rağmen santraldeki 3 işçinin bilinçleri kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığını ve hastanede yaşamlarını yitirdikleri anlatılıyor. Santraldeki yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu gaz sızıntısının sebebi henüz tespit edilemedi. Nükleer santraldeki kazanın hackerların Güney Kore'deki nükleer santralin bilgisel sistemlerine girerek veri sızdırdıklarını ortaya çıkarmasının ardından gelmesi ise çok dikkat çekici. Ancak santrali yöneten şirketin sözcüsü Choi Hye, kaza ile hacker saldırısının alakası olmadığını iddia etti. Nükleer santral operatörleri Korea Hydro ve Nuclear Power Co. Ltd. Hacker saldırısının sosyal huzursuzluk çıkarmak isteyenlere bağlamış ve nükleer reaktörlerde herhangi bir risk olmadığını iddia etmişti. Yapılan açıklamada nükleer güç santrallerinin hackerler tarafından durdurulmasının %100 imkansız olduğu izleme sisteminin tamamen bağımsız ve kapalı olduğu söylenmişti. Halbuki bunun tam tersini biliyorsunuz İran'daki nükleer santralde görmüştük hacker saldırısına uğrayan. Unutmamak gerek merkezi her sistem patlamaya ve çatlamaya açıktır ve korunması asla mümkün değildir. Dağıtık sistemler yani güneş ve rüzgar ise buna kıyasla güvenlidir. Lapseki'nin Şahinli köyünde Batı Anadolu madenciliğinin planladığı altın-gümüş madeni işletme ve zenginleştirme tesisinin Çet toplantısına halkın katılımı şirket tarafından engellendi. Toplantının yapıldığı köy meydanındaki kahvenin iki kapısı da maden şirketi çalışanı olduğu iddia edilen kişilerce kapalı tutuldu. Kahvenin pencereleri ise gazete kağıtlarıyla kapatıldı. Evrensel.net'in haberine göre toplantıya alınmadıklarını, maden çalışmalarından çekindikleri, baskı altında hissettikleri için kahvehanenin önüne dahi yaklaşamadıklarını söyleyen köylü kadınlar toplantı boyunca cami avlusunda ve evlerin önünde bekledi. Yaklaşık 50 kişilik bir grupla Şahinli Köyü'ne giden Çanakkale Çevre Platformu üyeleri de toplantıya alınmayanlar arasındaydı toplantının yapılış şeklini. Katılımın engellenmesini protesto eden platform üyelerinden Hicri Albant, çet toplantılarına sadece yöre insanı değil dileyen herkes katılabilir. Ancak burada Çanakkale'den ve çevre köylerden gelen bizler kapılar tutulduğu için içeri girip toplantıya katılamıyoruz. Bu çet toplantısı yasa dışıdır kesinlikle tanımıyoruz dedi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.